Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, dün İstanbul yoğun, dolu ve yağmur yağışının etkisi altında kaldığı giderek daha sık karşı karşıya kaldığımız aşırı hava olayları, iklim krizinin gündelik hayatımızın korkutucu bir şekilde parçası haline gelmeye başlamasının bir sonucu. Meteorolojik verilere göre aşırı hava olaylarına bağlı yaşanan meteorolojik afet sayısı, 2000'li yıllardan beri belirgin bir artış göstermeye başladı. İklim krizinin neden olabileceği aşırı hava olayları ve yaratacağı yıkıcı etkiler konusunda uyarıda bulunan Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Projesi sorumlusu Gökhan Ersoy, İstanbul'da yaşanan yoğun dolu ve yağmur yağışı hakkında şunları söyledi. Bir yandan salgınla mücadele ederken öte yandan tecrübe ettiğimiz aşırı hava olayları iklim krizinin artık bizi kapıda beklemediğini, kapımızdan içeri girdiğini gösteriyor. Bu hafta kum fırtınası, ertesi hafta aşırı yağış ve akabinde gelen taşkınlarla ilgili haberleri izlemeye devam edeceğiz. Ama izlemekten daha fazlasını yapabileceğimizi de biliyoruz. Küresel sera gazı emisyonlarını azaltmak için yapacağımız kömürden çıkış planları temiz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına dönmekse tek şansımız. Aşırı hava olayları gösteriyor ki karar vericiler sadece azaltım politikaları konusunda değil, iklim krizine karşı somut önlemler konusunda da atalet içinde. Bu durumda halkın kendisinin harekete geçmesi ve güneş enerjisi norm haline getirmesi gerekiyor. Bazı hükümetler gerçi bu konuda harekete geçiyor ve bir şeyler yapıyor. Mesela Danimarka 2030 iklim hedefine emisyonlarını da dünyadaki en iddialı hedeflerden biri olarak %70 azaltma olarak belirledi. Geçtiğimiz yıl meclisteki partiler Danimarka'nın sera gazı emisyonlarını 1990 seviyelerine göre %70 veya 10 yıl içinde yaklaşık 20 milyon ton karbondioksit eşdeğeri oranında azaltılmasını tavir eden bir yasayı kabul ettiler. Yayınlanan iklim planındaysa hükümet, yeşil teknolojilere geçişin yıllık maliyetinin 2030 itibariyle 16 ila 24 milyar Danimarka kronu getiri sağlayarak gayri safi yurt içi hasılayı %0,7 ila %1 arttırabileceğini öngördü. İklim Bakanı Dan Jorgensen, İddialı iklim hedeflerimiz maliyetsiz değil ancak akıllıca bir yaklaşımla hem iklimi hem de refahı karşılayabilmemiz için fatura küçültülebilir ve yönetilebilir dedi. Kahramanmaraş Belediyesi de bu konuda ciddi bir şeyler yapıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi. Bir güneş santrali projesini hayata geçirdi ve 6 milyon lira yatırım bedeliyle devreye aldı. Kahramanmaraş Merkez İleri Biyolojik Atık Soğurtma Tesisi içerisinde yer alan projenin kurulu gücü ise 1 megawatt. Belediyeler için yenilenilir enerji ve enerji verimli yönelik tedarik projesi kapsamında hayata geçen güneş enerji santrali 1 megawattla yılda 1.4 milyon lira tasarruf sağlayacak belediyeye. Polonya hükümetinin ve madenci sendikalarının 2049 itibariyle madenleri devre dışı bırakmaya yönelik dönüm noktası niteliğinde bir planı kabul etmesiyle ülke kömürü olan yoğun bağımlılığı sona erdirmeye yaklaştı. Bakın insanlar neler yapıyor. Anlaşma Polonya'nın Avrupa Birliği iklim hedeflerine ulaşma yolunda ilerlediğini gösteriyor ki hiç beklenmezdi bu Polonya'dan. Enerji ihtiyacının %80'ini çünkü kömürden sağlıyordu. Ve fosil yakıtlara en bağımlı ülkeydi. Ve işini kaybetmekten korkan da 80 bin kömür madencisi vardı. Ancak sendikalar son madenin kapatılacağı 2049 yılına kadar kömür sektörünün sübvansiyonlarla ayakta kalmasını sağlayacak bir hükümet planını kabul etti. Kömür Madencileri Dayanışma Sendikası Başkanı Dominic Colortz. Polonya'nın güneyinde kömür merkezi olan Katowice'de gazetecilere Polonya Cumhuriyeti tarihindeki en önemli endüstrilerden birinin tasfiyesini imzaladık dedi. Kömür madenlerinde çalışan hiç kimse işini kaybetmeyecek diyen Kolort, anlaşmanın madencilerin emekli olana kadar istihdam edilmesini veya erken işten çıkarmalar durumunda kıdem paketlerini garanti ettiğine açıkladı. Darısı Türkiye'nin başına diyelim çünkü bizim de acilen kömürden çıkmamız gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü 18 kızıl geyiğin vurulması için bir e, ihale açmıştı. Ancak Eskişehir İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi ve avı iptal etti. İhale kentin 6 farklı bölgesinde toplam 18 geyin ölümüne neden olacaktı ve bundan da 513 bin lira muamman bedel alınacaktı. Mahkeme itiraz yolu. Açık olmak üzere Kızılgeyik popülasyonu devamı için ihaleyi iptal etti. Gümüşhane'nin Taşköprü yaylasında define kazıcısı sonucu yok edilen dipsiz gölü hatırlarsınız. Çevre Şehircik Bakanlığı ile Gümüşhane Valiliği'nin yürüttüğü bir eylem planı kapsamında yeniden eski haline dönüştürülmeye çalışıyor. Bu iyi bir haber tabii. Eriyen kar ve yağışlarla dolması beklenen gölde ne yazık ki istenen sonuç alınmayınca bu sefer de dereden su takviyesi yapıldı. Milliyetini aktardığına göre dipsiz gölün artık sadece su birikintisi olduğunu söyleyen göl uzmanı doçent doktor Erol Kesici ise şunları söyledi. Dipsiz gölün eski haline geldiğinden bahsediliyor. Dışarıdan su verilerek eski haline gelmesi mümkün değil. Suyun rengi çok bulanık bir halde. Bu durum bilime aykırı gölün her tarafını mahvettiler. Derisini yüzdüler, dokularını kaybettirdiler. Orada artık sadece adı dipsiz göl kısmı gitti Orası şu aile bir su birikintisi, çamurlu bir su orası. Dipsiz göl bu zamana kadar kokmuyordu, bundan sonra kokacak dedi doçent doktor Erol Kesici. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Azliyan Nesnan Uygar Öz ismi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş gezegenin geleceği programını sundu. Boş yaşam için teknoloji.